Yellow yellow. Edward zaman içinde ki çok iyi zamanlardan biriymiş. 18 yaşlarında Tom Tibb'in adında genç bir adam yaşıyormuş. Tom tembel biriymiş ve kötü şöhreti olan ihtiyar MacDonald'ın çiftliğinde çalışıyormuş. Teknik olarak oranın çalışanıymış ama bütün gün tembellik yapıp hiç çalışmıyormuş ve sürekli mazeret uydurmaya hazırmış. Bir pazar gecesi Tom tarlaların arasında yürürken aniden birinin yardım çağırdığını duymuş. Yardım edin! Yardım edin! Burada sıkıştım! Bu da kim böyle? Benim. Yalari Yalov. Yardım et sevgili dost. Ah işte yine başladık. Neden huzur içinde bir yürüyüş yapamıyorum ben? Sessizlikteki sızlanmalar daha da güçlenmiş ve artmış. Oh! Bu kaya! Bu büyük ve ağır kaya! Oh! Üzerimdeki bu kaya! Tamam, bekle! Geliyorum! Tom doğruca sesin geldiği yere yürümüş... ...ve kısa süre sonra kayanın yanına geldiğinde... ...ay ışığının altında bir cüce olduğunu görmüş. <gülüyor> Tom! Sen iyi bir genksin. Lütfen yardım et bana. bacağım bu kayanın altında sıkıştı. Evet, tabii. Şu ağlamayı kes yalnız. Tanrım, çok rahatsız edici. Tom dikkatlice kuyuyu kaldırmış ve Cüce bacağını kurtarmış. Ah, sen bir meleksin. Ah, bir kez daha özgürüm. Tamam Bay Cüce, tamam. Artık gidebilirsiniz. Oh, benim adım Yelery Yellow. Eğer beni daha önce duymadıysanız bunun önemi yok. Ve tabii ki gidiyorum. Ama önce bana yaptığın iyiliğin karşılığını ödeyin. Ne dilersen dile ve hemen gerçekleştireyim. Ne olursa mı? Evet, ne olursa. Güzel bir eş mi lazım? Bir sürü altın, bir daha asla çalışmayacağın bir iş mi? Şey, benim bir eşim var ve kendisi dünyanın en güzel insanı. O yüzden teşekkür ederim ama bunu kabul edemeyeceğim. O zaman sana bir sürü altın verebilirim. Hmm, şey, biliyor musun? Bir daha çalışmamakla ilgili bir şey söylemiştin. Bu aslında hoşuma gitti. O zaman anlaştık. Yarın işe gittiğin zaman gözlerini kapat ve şöyle de. "Yelry, yelry, büyük yelry." Ee, bunu söylemeyeceğim. Ah, peki. O zaman sadece yelry yelry'ydi. Ve dileğin gerçek olsun. Şimdi gitmem gerekiyor. Hoşça kal. Koşarak uzaklaşmış ve gecenin karanlığında kaybolmuş. Tom kafasını kaşımış. Ardından omuzlarına silkiyip yürümeye devam etmiş. Ertesi gün Tom çipliğe gittiğinde, Bay MacDonald şöyle demiş. Tom, evlat, lütfen mutfağa git ve bulaşıkları yıka. Ah, peki efendim. Ve Tom mutfağa gitmiş. Kapıyı açar açmaz yıkanması gereken dağ gibi bulaşık görmüş. Dehşete düşmüş. Aman tanrım, bunu bitirmek bütün gülümü alır. Aniden bir gece önce Yelri Yelol'la karşılaşmasını hatırlamış. Hmm. Bakalım işe yarayacak mı? Yelri Yelri. Bunu söyler söylemez musluktan su akmaya başlamış. Kova musluğa doğru uçmuş ve kendini doldurmaya başlamış. Ardından fırçalar yeri temizlemeye ve süngerler bulaşıkları yıkamaya başlamış. Tom çok şaşırmış. Ay canına şey yarıyor. Teşekkür ederim yerleri. Mutfak kısa sürede sanki hiç kirlenmemiş gibi temiz ve düzenli bir hale gelmiş. Şey, istediğini yaptım Bay McDonald O zaman geliyorum. Tom ellerini ovuşturmuş ve gurur içinde mutfaktan çıkmış. Bay MacDonald'a gitmiş ve işi bitirdiğini söylemiş. Bitti mi? Bu kadar çabuk mu? Sen hayal görmediğinden emin misin? İsterseniz gidip kendiniz bakın. Evet, bakacağım. Bay McDonald mutfağa bakmaya gittiğinde daha önce hiç olmadığı kadar temiz ve düzenli olduğunu görmüş. Gerçekten gözlerime inanamıyorum. Burası gerçekten ışıldıyor. Güzel iş Tom. Böylece ayın çalışanı olmaya adaysın. Seninle gurur duyuyorum. <gülüyor> Teşekkür ederim. Çiftliğin diğer bir çalışanı olan Rob, çok çalışmaya kendini adamış biri olarak bu işle bir tuhaflık olduğunu düşünmüş. Sesini çıkarmayıp ne olduğunu bulmaya karar vermiş. Ve ertesi sabah Tom mutfağa girdiğinde sihirli kelimeleri söylemiş. Yelri yelri. Ve tıpkı önceki günkü gibi tüm işler kendiliğinden gitmiş. Tom memnunmuş ama Rabın tüm olan biteni gizlice tencereden seyrettiğini fark etmemiş. Aman tanrım Tom bir cadı. Gidip Bay McDonald'a haber vermeliyim. Bay McDonald, size çok önemli bir haberim var efendim. Ve Rob ona her şeyi anlatmış. Söylediklerine inanmak gerçekten zor. Demek bu şekilde yapıyormuş. Buradan bir cadı istemeyiz. Gidelim. Merhaba Bay Cadı. Ne yaptığını biliyorum. Cadı mı? Ee, bunu açıklayabilirim. Ee, bu biraz tuhaf bir hikaye. Geçen gece, gece vakti... Boşuna uğraşma Tom. Çiftliğimde cadılara ve sihirbazlara ihtiyacımız yok. Çok çalışan insanlara ihtiyacım var. İşini yapmak için sihir kullanan tembellere değil. Ama... Biraz sihrin nesi kötü ki? Ben işleri yapıyorum zaten. Önemli olan da bu değil mi? İşleri yapıp bitirmek? Hayır! Önemli olan bunun adil olmaması. Diğerleri çiftliğin işlerini yapıp ailelerini geçindirmek için çok çalışıyor. Diğer taraftan sen hiç çalışmıyorsun. Ve sürekli mazeret üretiyorsun. Ve şimdi de sihir mi kullanıyorsun? Ama... Bu kadar yeter! Artık senin burada çalışmanı istemiyorum. Ama benim ailem ne olacak? Onları nasıl doyuracağım? Sen bir cadısın. Sanırım kolayca başka bir iş bulabilirsin. Bakın, biliyor musunuz? Haklısınız. Bu gereksiz işe ihtiyacım yok benim. Daha iyisini bulabilirim. Bunun ardından Tom çantasını almış ve çıkıp gitmiş. Sonraki birkaç gün Tom kendine iş bulmak için elinden geleni yapmış. Ama cadı olduğu haberi o kadar hızlı yayılmış ki kimse ona iş vermek istemiyormuş. Morali bozulan Tom bir gece tarlalara giderek Yellery Yellow'a seslenmiş. Yellery Yellow, neredesin dostum? Aniden Yellery'nin arkasında durduğunu fark etmiş. Tom onu sakallı görünce biraz şaşırmış. Ben sakalın olduğunu hatırlamıyorum. Oh aslında ben aslında aslında ben aslında ben. A, neyse boş ver. Dinle yardımın lazım. Yardımın mı? Geçen defa yardım etmiştim. Hoşuna gitmedi mi? Hoşuma gitmek mi? Cadı olduğumu düşündükleri için çiftlikten kovuldum. Ve şimdi bütün kasaba cadı olduğumu sanıyor ve kimse bana iş vermiyor. Ne yapabilirim ki ben? Lütfen yardım et Be Benim ne yapmamı istiyorsun ki? Şey, bütün bunları tersine çevir. Ben hayatımı geri istiyorum. Çok çalışıp, tıpkı herkes gibi ekmeğimi kazanmak istiyorum. Yaşlı McDonald'ın işçisi olan Tom, Trevor olarak bilinmek istiyorum. Cadı olarak değil. Lütfen yalari. Lütfen... Bundan emin misin? Çünkü tersine çevirdiğimi düzeltemem. Evet, evet. Kesinlikle eminim. Pekala. Nasıl istersen? Hillary parmaklarını şaklatmış ve gülümsemiş. İşte oldu. Ne? Ne oldu? Sihirim anında etkilidir. Artık kimse mutfakta yaptığın işleri hatırlamayacak. İnsanlar cadı olduğunu unuttu bile. Bu kadar basit mi yani? Evet. Ve Bay McDonald beni işten attığını unutacak mı? Evet. Aaa aa, emin olmalıydım. Aa, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim Yelöre'ye. Gitmem lazım. Hoşçakal. Nereye gidiyorsun? Bay McDonald'a gideceğim. İşim olup olmadığını görmeye gidiyorum. Ama bana güvenmelisin. Sana güveniyorum ama emin olacağım. Hoşçakal. Hoşçakal. Bu delikanlıyı bir türlü anlayamıyorum. Tom kısa sürede Bay MacDonald'ın çiftliğine varıp kapıyı çalmış. Kapı yavaşça açılmış ve Bay MacDonald karşısındaymış. Biraz gergin görünüyormuş. E, evet, e, Tom, bu saatte seni buraya hangi rüzgar attı? Efendim, çok çalışıp elimden geleni yapacağıma söz veriyorum size. Bundan böyle tembellik yapmayacağım. Lütfen. Beni yeniden işe alın efendim. Yeniden işe almak mı? Neden bahsediyorsun sen? Ah, tamam. O zaman işe yaradı. Ee, <gülüyor> unutun gitsin. Az önce tuhaf bir rüya gördüm de. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın. Ee, Hoşçakal evlat. Ve böylece o günden sonra Tom herkes gibi çok çalışmış. Kendi görevini yapmak için başka birine bel bağlamaması gerektiğini anlamış. Ve Bay McDonald'da gelince, Tom hak ettiği dersi öğrendiği için çok mutluymuş.